Merhaba, ne diyoruz, ne anlıyoruz, hoş geldiniz. Hani meşhur laf vardır ya, balık deryanın içinde yaşarmış ama deryanın içinde olduğunu bilmezmiş. Biz de doğanın içinde yaşıyoruz. Hatta bazılarına göre doğanın bir parçasıyız, bazılarına göre de değiliz. Doğaya karşıyız. Doğaya karşı olan hareketimiz esnasında insan oluyoruz. Böylesine tartışmalar var. Fakat bu doğa hakkında aşağı yukarı hepimizin bir fikri olmasına rağmen... Gene de bilgilerimiz karışık ve eksik. Şimdi bugün insanın doğayla olan ilişkisini, doğayı ne hale getirdiğini veyahut da doğanın onu ne hale getirdiğini bir e, çevrecilik veya çevre bağlamında konuşacağız. Şimdi bütün canlılar mutlaka bir ortamda yaşıyorlar. Bu ortam onların beslenmesini, üremesini ve e, ömürlerini tamamlayıncaya kadar hayatta kalmalarını sağlayan bir takım unsurları barındıran bir şey. Fakat bu kadar da basit değil. Aynı zamanda da bir de beslenme zinciri dediğimiz bir şey var doğada. Yani bitkiler var, bitkileri yiyen canlılar var. O bitkileri yiyen canlıları yiyen etçil canlılar var ve böylesine bir beslenme hiyerarşisi oluşuyor. En üstte hiç kimsenin yiyemediği bir hayvan yer alıyor. Mesela fil veya mesela aslan. Veya işte bunlar bir arada da yaşamıyorlar zaten. Yani hiyerarşiler, çeşitli farklı hiyerarşiler var. İnsan bütün bu hiyerarşileri alt üst eden, ta ilk başından itibaren, var olduğu andan itibaren bu hiyerarşileri alt üst eden, beslenme zincirinin dışına çıkan ve kendi yiyeceğini kendi üreten bir canlı. Hesaplamalar yapılmış. Eğer insanda diğer bütün canlılar gibi sadece doğada var olanlarla yetinip, Herhangi bir üretici faaliyette bulunmasaydı yeryüzünün kaldırabileceği insan sayısı 10 milyon. Yani yanılmadım yanlış söylemedim 6 sıfırlı bir rakamdan söz ediyorum 10 milyon milyar değil. 10 milyon insan barındırabilir. Fakat bugün çok yakın bir tarihte dünya nüfusu 7 milyarı geçti. Demek ki aşağı yukarı 7 milyar 10 milyon diyelim. Demek ki 7 milyar kişi biz üretim sayesinde doğanın verdiklerinin dışında... Doğaya müdahale ederek ayakta tutuyoruz. Yani canlılar şu anda 7 milyar insan yaşıyor. Peki yani bazı çok kötü yaşıyor tabii e, açlık sınırında olanlar vesaireler var ama o ayrı bir hikaye onun da ayrıca konuşmak gerekiyor. Doğaya müdahale ettik daha başından itibaren. Yani üreticilik faaliyetimizle, ekonomiyle, ekolojiyi, Karşı karşıya getirdik. Orta Çağ'da bu işin farkına varılmış. Batı Orta Çağ felsefesinde doğal doğa, natura, naturensle üretilmiş doğa arasındaki fark belirlenmiş. Yani demişler ki bir doğal doğa var. İnsanın müdahalesinin olmadığı. Kendi kuralları içinde. Kendisi e, nasıl bir program dahilinde hareket ediyorsa ediyor. Bir de insanın ürettiği ve düzene soktuğu bir doğa var. İşte Hikaye burada itibaren başlıyor. Üretilmiş doğa, doğal doğayı giderek tüketiyor tüketiyor ve bugün çok az bölge kaldık yeryüzünde. Doğal doğa diyebileceğimiz insan oralarda hala üretici faaliyetlerde bulunamıyor. Maden arıyor vesaire ama yani pek öyle tarımsal üretim veya başka büyük çaplı üretimler yapamıyor. Bunlar işte neresidir? Sibirya'nın tundralarıdır, kutuplardır birkaç tane ulaşılmaz daha tepesidir vesaire bunları düştüğünüz zaman dünyanın neredeyse tamamı doğal doğa olmaktan çıkmış vaziyette şimdi böylesine bir gerçeklik var iken bazı insanlar özellikle Avrupa'da bunları yeşiller deniyor veya çevreciler deniyor veya da ekolojistler deniyor çeşitli adlar alıyorlar bunlar doğayı koruyalım şimdi bizim bugün taraf tutmaya hakkımız olmadığı için sadece şunu yapacağız. Biz e, bilimsel ve felsefi zihniyet açısından bakacağız. Böyle bir şey mümkün müdür? Yani e, doğal doğa korunabilir mi? E, korunursa insan sayısından fedakarlık etmemiz lazım. Refahımızdan fedakarlık etmemiz lazım. Ama eğer dersi de doğru refahımızdan fedakarlık etmezsek insan sayımızdan fedakarlık etmezsek bu sefer kirli bir çevreyle karşı karşıya kalıyoruz. Hava kirliliği, işte çevre kirliliği, her türlü yiyeceklerin içinde kimyasallar, enfekte olmuş sular vesaire. Şimdi karışık bir dünya. Onun için isterseniz kendimizi felsefenin sıcak kollarına atalım. Felsefe bu işi Orta Çağ'da fark etmiş fakat sonra nasıl bir şekil vermiş ona, nasıl bir algılama içinde yani aslında felsefe tarihinde dolaşırsak e, doğaya ilişkin çok şeyler söylemek mümkün mesela 18. yüzyıl bir doğa güzellemesi doğayı abartma dönemidir e, aydınlanma felsefesi esnasında daha sonra romantikler daha önce konuştuktu da hatırlayacaksınız yine bir e, doğa perestlik yani doğaya tapma noktası neredeyse veyahut da e, Alman nazizminin kökeninde de var doğallık ama bunlara ee, Bilmem Ahmet, görmeye vaktimiz hmm. olur mu ama yani felsefede bir dolaşırsak e, doğayla il, çok ilgilendiklerini çok e, şey ettiklerini ama ben benim sorum biraz daha mütevazı bir soru olsun istiyorum diyorum ki yani e, bu çevre konusunda felsefeciler veya felsefece bakanlar felsefece düşünenler nasıl bir tavır aldılar acaba? Hmm. Tabii farklı görüşler var. Yani tek bir felsefenin tek bir görüşü Tabii. budur diyemeyiz ama e epey düşünülüyor. İşte eko felsefe falan gibi Hı. böyle felsefe çalışmaları var. Bizim Türkiye'de de biz bunu başlatmış olduk. Yani bizim bölümde öyle dersler var şimdi. Eko felsefe falan gibi. Şimdi sorun şu. E insan da ee, çevresi arasındaki ilişki nasıl olmalı ki e, insan daha kendine yakışan daha hakça bir değil mi sömürünün olmadığı işte yaşam zorluklarının en aza indiği bir hayatın içine girebilsin problem bu ee, o zaman e, çevre nedir diye sorulduğu zaman felsefeci çünkü bunu Sorguluyor. Hı -hı. İşte sen mesela biraz doğa ile çevresini sınırladın ama e, mesela Ortega İgase var Hı, ya İspanyol, neşir, İspanyol o e, ben çevreyim diyor. Yani şu manada çevre sadece doğadan ibaret değil ben çevreyi hem dışımda taşıyorum hem içimde taşıyorum. Ama bak müsaade edersen yani, burada bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Gene her zaman bizim burada üçümüzün yaşadığı bir problemle gene karşı karşıyayız. Batı dillerindeki kelimeyle Türkçedeki kelime tetavuk etmiyor. Amironma veya da environment dediğiniz şey e, bizim insani ilişkiler kurduğumuz, aile ilişkiler bilmem ne etrafımızı Kapsayan etraf bir... anlamında mı etraf anlamı yoksa doğa anlamında hayır mı? hayır hem etraf hem yani doğa da etrafımız tabii, tabii. olduğu için Hı. biz Türkçede çevre diyerek bu işi bozduk. Hı. Yani bunu da ıı, belirtmek yani biz o çevreyle etraf şeyi karıştı diyorsun. Yani doğa evet olan şeyi karıştı. Evet. Kar Çevrecilik dediğimiz zaman Hı. biz doğanın korunmasını anlıyoruz, anlıyoruz. Türkçede ama Ortega y ait değil bu. Batı dillerinin Benim zaten özelliği evet. Evet. evet. Ama doğaya bakışımızda da bu önemlidir diye düşünüyorum yani yalnız e, doğa dediğimiz zaman biz yaşadığımız çevreden ayrı bir doğa olduğunu düşünmek çok da yerinde değil çünkü biz doğayız aslında ama yani öyle miyiz anlamda, acaba biz doğayı tabii, üretiyoruz ama tabii. bak üretiyoruz üretiyorsun ama ürettiğin şey de doğadır yani şöyle bir ayrımın çok yerinde olmadığı tartışılıyor nedir o işte yapay olanla Doğal olan gibi bir şey. Çünkü artık böyle bir şey yok. Yani ne doğal ne yapaydır. Çünkü e, yapay dediğin şey de zaman içerisinde senin bir doğal çevren haline gelmeye başlıyor. Mesela bizim zamanımızda televizyon diye bir şey yok. Televizyonla karşılaştığımız zaman bu amma yapay bir şey. Ya, hayatımız ama şimdiki çocuklar işte televizyonun, internetin dünyasına doğuyor. Sanki akasya ağacına, bilmem çiçeğe, hayvanın içine doğar gibi. Dolayısıyla onların habitat anlamında anlarsak, ha, yani yaşam alanı ha. diye anlarsak bence o zaman çevre kavramı yerine oturabilir diye tamam, düşünüyorum. Tamam şimdi bu e, bizim... Evet. Hmm. Ama sadece bütün canlıların abitası var yani. E... İşte bizim habitatımızı nasıl anlayacağız, nasıl yorum, nasıl düzenleyeceğiz? Şimdi burada hemen ben doktorumuza dönüyorum yani biz şimdi Ahmet getirdi habitata habitat kavramına çok güzel. Tamam peki hakikaten şey internet bilmem ne filan habitatın içinde midir? Televizyon Yani televizyon... onu biraz açalım ne demek o yaşam alanı. Demir biraz açar mısın? Yani abi? o. E bu Fransızcanın abite fiilinden geliyor Hı. oturma fiilinden nerede oturuyorsun Hı. nerede mukimsin Hı. mukim olduğun yer ikamet ettiğin yer i̇kamet ettiğin yer seni belirliyor ama insanın bir özelliği var zaten abite kavramın Hı. içinde o da var oturduğu yeri de belirliyor yani Hı. bir aslan oturduğu yeri belirlemez yani. evet. fakat insan oturduğu yeri, yeri belirliyor. belirliyor problemler buradan itibaren başlıyor evet. biz oturduğumuz yeri belirliyoruz biz oturduğumuz yeri dönüştürüyoruz. De, de, Ama ikili bir ilişki var değil mi? O, yer de bizi belirliyor, biz de yani. Yer ikili... bizi daha az belirlemeye başladı giderek. Hmm. Mesela iklime karşı biz kendimiz suni klimalarımızı yarattık. Evimizi ısıtıyoruz veya serinletiyoruz. Susuzluğa karşı eve su getirdik. Artık suyun peşinde değiliz. Yani e, bu işte... Ama işte sular, su kaynakları kaynakacak tamam. falan. Onlar, değil, tamam. Onlar tamam. Ama şimdi... E, bu sadece abiti açısından baktığımız zaman şunu görüyoruz. Biz artık egemeniz. Biz Hı. artık insan olarak kendi oturduğumuz alana egemeniz Acaba? Hayır. Büyük yani... çoğunluk olarak ha, Öyle düşünüyor. Öyle Hı? sanıyorsun. Yani, Peki, yani o, bu da güzel bir tartışma konusu. E çünkü nehir yatağına ev yapıyorsun işte ser giriyor alıp götürüyor. Tamam yani. tamam tamam. Bu da çok Dolayısıyla güzel. doğa hükmünü icra ediyor. Ama bir o, laf var orada yani. ben bir aptallık evet. yapmışım, yapmışım. Yani oraya gidip dere yatağını evet. e yaparak yanlışlık yapmışım. Bu... Doğayla ilişkinde bir sorun var Var. Mi? Ama şimdi o, oradaki dere doğa mı? Bak bir de o var şimdi. Bunu tartışacağız. Oradaki dere doğa mı? <gülüyor> Mesela Alibeyköy deresi veyahut veya Ayamama deresi artık doğa mı bunlar? Bunlar doğallıktan gitmiştir. <gülüyor> yani <hı>. şimdi şimdi <gülüyor> Ben de neresinden gireyim diye düşünüyorum. Ee, bir kere bu <gülüyor> çevre kavramının hmm. hakikaten yan değişik nüanslarıyla tartışılması bir aydınlık katacak bize ya bu tartışmaya. O anlamda gerçekten de şöyle bir yapay çevre, doğal çevre, insani çevre, sosyal çevre gibi hmm. bazı sıfatlarla bu biraz giderilmeye çalışılıyor. Kültürel çevre var. Kültürel çevre. Sen kültürel şimdi tabii amironman anlamında kullanıyorsun. Ha, yani ekoloji anlamında kullanmıyorsun. Şimdi şöyle yapalım. Biz iki Ama kelimeyi katabiliriz. Ama yani. bak biz iki kelimeyi tek kelimeyle karşıladık. Ekoloji ile environment'ı tamam, tamam. çevreyle karşıladık. İş i̇şte buradan sıkıntı, sıkıntı çıkıyor. Sıkıntı da. çıkıyor. Hı. Ama kastedilen düş aşağı beş yukarı çevre ve çevrecilik dediğimiz zaman bir akımdan söz ettiğimiz zaman doğal hayatı, doğal, doğal yaşamı ya. korumak, doğal yaşamı kirlenen, tükenen hatta deyimi biraz mazur görürseniz, ırzına izz, geçilen doğanın evet. adeta onurunu kurtarmak. Sanki hatta hatta şöyle bir tartışma benim bir, özellikle bir felsefe doktora tezini gördüğüm zaman bir dostumun evinde, çevre etiği diye bir ders ve böyle bir konu var. var. öyle bir ders var. Yani var da burada da bir gariplik var. Yani şimdi yani etik gibi, ahlak gibi tamamen insani bir boyutu, yani ne bileyim ben ağacın ya da işte bir hayvanın, hani yaşam hakkı başka bir şey yani çevre etiği kavramı çok doğru mu, anlamlı bir adlandırmamı, onu bir tarafa bırakalım, peki. Yani ama Kastettiğimiz şey şu, ekoloji bir biyolojinin ve zoolojinin bir dalı olarak ekosistem meselesi. 18. yüzyılda bu böyleydi. Güzel ama şimdi hayır hayır oralardan türüyor. Hı. Yani şimdi ekoloji bir bilim dalı olarak Öyle. ekosistemler yani farklı türlerin bir arada yaşadığı ve çeşitlilik arttıkça orada doğal yaşamın zenginliği buna siz o doğal yaşamın zenginliği üretime aktarıp Maddi refahımızı değil mi arttıracak şekilde kullanmak ve tüketerek kullanma gibi sorunlar çıksa bile, ekoloji bir bilim dalı iken ve biyolojik canlı daha doğrusu evreni canlı dünyamızın çeşitli ilişkilerini ve bir arada varoluşu bir ilke haline getirip, yani deme, demek istediğim şey şu, yani bir e, habitat diyelim, yani bir ekosistemde bu küçük ölçekte kabul edelim, bir bataklık söz gelimi. Nerede bataklık görülse kurutulmalı İnsanoğlunun olunun genel eğilimi bu. İşte ise taşıdığı İşte hem tarıma açma anlamında hem oradan doğa yapılacak salgın hastalıkları önlem evet, falan evet. gibi. Halbuki yani ekosistem ve ekoloji bize öğretiyor ki özellikle böyle hmm. bu tarz coğrafi ortamlar bataklık söz gelimi. Bataklık da lazım. Lazım tabii. Değil, lazım. En fazla ama en fazla Amazon şeylerin düşünün hmm. çoğu yani bu bir şeyde coğrafi ortamda birbirine bağımlı var olmaları için birbirleriyle birlikte alışveriş içerisinde olan canlı türlerinin çeşitliliği akıl alacak gibi. Değil. Tamam bu çok güzel fakat burada şöyle bir problem var açmazdayız yani burada bir dilemma var onu çözmemiz lazım. Eğer doğayı olduğu gibi tutarsak 7 milyar olamayız. Şimdi bu soruya cevap Zaten, versen şimdi. Tabi tabi. Zaten bunu farkında olduğu hmm. için bu ekol yani ekosiyas. 7 milyar olma o zaman canım. Ha. Ha. Şimdi o tercih <gülüyor> <Sen> kim <gülüyor> yapacak? Dur bakalım. Ha. Ha. Bir dakika burası iyice karma karışık <gülüyor> ve çok faşistlerin şeylerine de var. Ha, yani dakika. orada tehlike var. <gülüyor> <gülüyor> Demek istediğim ekosiyaset diye bir kavrama da atlama yapmak. Tabi. Ekopolitik ya da politik Güzel. ekoloji öncelikle Androgorz biliyorsun hmm. bunu 70'lerde yani açıkçası sol görüşler videolojiler... benim sınıf arkadaşım Ramet Turan Ilgaz çeviriyordu Türkçe'ye. Adregoz kitabı da ne evet. Ne hoş ama. O Çok... güzel bir evet. Yani orada mesela yani bir toplumsal felsefenin biyolojik hmm. alandan düzeyden devşirilip insana ve insanlar arası yani daha doğrusu toplumsal yaşama birtakım ilkeleri çıkarabilme, türetme tamam. Tamam. Bu Ama bak önemli. Esas probleme gelelim. Yani dünya nüfusunun ö, artmasının önüne geçemeyiz. Tamam. Bu geçersek biraz önce çok güzel söyledim. Faşizan bir şey olur. <gülüyor> <gülüyor> Yo doğum kontrolü yapılabilir. Ama yer. yani, yani bunu özellikle. sen çocuk yapma diyeceksin. Nasıl diyebilirsin bunu? Yok az yap. Yani hayır ha, veya şimdi, az yap. Bir saniye bu bir kere sanki dünyada 200 küsür ülkenin Ortak bir davranış işte, ve yani, olabilirmiş yani, gibi bunu arzu edebiliriz ama bu zaten te ama, teorik ama, bir tartışma. Peki olabilir. ben şimdi burada ahlaki de bir tartışma yapmak istiyorum. Bunu arzu etmeye hakkımız var mı? Ya yani, niçin insanların tercihlerine <gülüyor> karışacağız? Yani Sen, bilemiyorum bu ben bunu. Sorumlulukla mi? ilgili bir şey sevgili hocam şimdi bakın yani bu, bu, bu yani bu bu hesap bile tartışmalı bir hesap yalnız yani senin demin yaptığın. Bu en ilkel endüstri koşullarında doğanın verdiği ve doğayı çok tüketici biçimde olmayan, hayır hiç milyon. üretim yok, hiç üretim yok, ee, Sıfır üretim. ama bu fiktif bir durum. Tarımcılar bunu... hayır, ya hesap, bu. hayır, hayır, anladım da, yani şunu demeye çalışıyorum. Çok daha üretimin adil bölüşümüyle ve çok daha doğa gözetilerek yani daha ekolojik hassasiyetlerle ama doğanın de, bir pekala, kısmını yiyeceksin gene şimdi bir Brezilyalı anladım, romanı vazgeç. var biliyorsun ormanı yediler diye ormanı yediler diye yani bir sürü insan ormanı yiyor ormandan ormanı yiyerek Tamam, doğru, var oluyor. Doğru. Şimdi ormanda yiyeceksin. Ormanı yemeyeceksin. Şimdi aha, bunları bunları şeyler. ama 20. yüzyıl 21. yüzyıla geldikten sonra söylüyorsunuz. Bunu hocam, insanlığın de, başından <gülüyor> itibaren söyleseydiniz biz doğru yolu bulurduk. <gülüyor> Hayı bulup bulmayacağımız da şüpheli de. Yani, Hay mesela. Yani deme bir dakika demeye çalıştığım şu. Bu çevrecilerin yeşiller diye de daha biraz daha spesifik bir gruptan söz edecek olursak bana bütün bunların ürettiği siyasal Çözüm önerileri ve uygarlığa dair hmm. eleştirilerinde böyle bir romantik ve ge gerçeklikte bağdaşmayan şeyler var. ama düşündüren hmm. Hmm. ama bir yandan da bunu da ihmal etmemek lazım. Neden? Çünkü çevre meselesi, özellikle biyolojik çevreden kastediyoruz. Burada toplumsal çevre de işin içine katılabilir. O ama ayrıca tartışılması gereken bir şey. Yani evet. yeşillerin derdi, aile düzeni, yo, yo. büyük kentlerde. Hayır hayır. hayır orada da var. Büyük kentlerde, hani Desmond Morris'e. Bakarsak bir zorlu. Zoolog... O çevreci değil ama hayır değil ama sonuçta hayvanat bahçesinde yazarken insanat, i̇nsanat. Ben, hmm. sanat bahçesinde yazdığı şey de çevreci bir tavır yani. Hmm. Hani şunu demeye çalışıyorum yani yeşillerin önerilerinden hareketle yani böyle bir nasıl söyleyeyim yani bu gidişle pekala insan soyunun yani aşağı yukarı her gün ne kadar sayısını tam bilemiyorum ama belki onlarca türün canlı türün ortadan. Yok olduğu bir gerçeği var. Bunu bu şekilde bir yaşama biçimimizi, uygarlık anlayışımızı kutsal ve toprakla kurduğumuz ilişkiyi yeniden gözden geçirmediğimiz takdirde genel insanlık için, bu ne kadar pratik olarak mümkün, neredeyse kendi sonunu getirecek şekilde değil mi? Tamam. Bir gidişi öngörüyorlar. Sanki bir felaket habercileri hmm. gibi. Hayır şimdi burada bir e, 18. yüzyıldaki doğa romantizmi var. Yani doğanın her şeyine tapma. Doğayı olduğu haliyle muhafaza etmeli miyiz? Etmemeli miyiz? Zaten o hmm. mümkün değil. Bu, yani. bu, bu soruyu evet. sormak lazım. Bak şimdi. Şimdi e, ben hiç karşı değilim. Karetta karetalar korunsun tamam. Ama karetta korusun korunsun derken... Günde yüz binlerce koyunun e, bir milyon tane sığırın kesilmesine ses çıkartılmıyor. Hiç bunun lafı bile edilmiyor. Neden? Çünkü onları üretiyoruz. Yani koyunları, hmm. sığırları üretiyoruz. Şimdi... Buradaki ya bir anladım Ama bir, bak tuhaflığı görmüyor musun sen ya? O ama, da canlı hayır. o da canlı. Tamam da burada bir saniye bir türün tükenmesiyle dair hassasiyet ekologları Tükenmiyor yoksa, ki onları üretiyorsunuz. Tamam tamam. da üretimi o zaman. Yani, yani bak üretebilse hayır üretirim ne var yani. Canım, o anladım da yani o sembolik bir şey. Karite karitaların varlığı biyolojik evrendeki biyolojik denge ya da dünyadaki biyolojik dengede esame sokulmaz da. Bu bir ilkeli bir tutumun Göstergesi olmaz. Peki evet, ben sana yani başka ben. bir şey daha söyleyeyim. Yani bir türün yok olup olmamasına bir ha, insani hassasiyeti ben anlamlı değerli buluyorum. Ha, ben de buluyorum. Çok Ama da bak, ahlaki bu, buluyorum. Ama hayır şimdi... hayır bir dakika bu ilkelerden hareketle bu biyolojik hassasiyetler canlı, canlılığa dair canlı hukuku canlılığa, canlılara karşı gösterilen şeyden tüm insanlığın geleceğine dair bir ekstrapolasyon yapıp bir politika üretmenin ha. çok kolay olmadığını ha. ve senin de zaten işaret ettiğin tamam. nokta bu hele hele. Hele hele mevcut kapitalizm ve Aç açıkçası neredeyse post endüstriyel daha dedi. Neredeyse doğru, doğru söylüyorsun. Tom. Burada bu ekoloji politikaları ne kadar yürürlükte kalabileceği meselesi zaten kendi Şimdi, başına. Şimdi tamam oraya oraya, oraya gelelim. Bu yani. e, çok iyi yere getirdin ama ben temiz söylediğinle ilişkili olarak bir şey işaret etmek istiyorum. Şimdi doğal denge diyoruz, değil mi? Karita karitalar yumurtadan küçücük kaplumbağalar çıktıkları zaman denize doğru koşuyorlar. Onları da kuşlar kapıyor. Şimdi orada bir sürü adam birikiyor, kuşları kovalıyorlar. Ya kuşlar doğanın bir parçası değil mi? Yani. Onlar vakti zamanında karita karita yerlerle Ha, Şimdi izin verirseniz belki biraz şey yani böyle neşelendirecek bir şey anlatmama izin verin. Çok yıllar önce, şimdi tam adını hatırlayamadığım şöyle bir filmi ben biraz zikretmek istiyorum. Bu yaklaşık bir 30 yıl önce. Bir üniversitede biyoloji son sınıf öğrencisi bir aşk acısı çeker. Müthiş bir çökünlük, çökünlük içinde, akademik hayata hazırlanırken çok parlak bir hmm. öğrencidir son sınıfta. Sonunda insanlardan ve bu Amerika'da işte ne ünlü bir kentte oluyor herhalde büyük bir kentte. Üniversiteyi terk eder, akademik planlarını <gülüyor> ortadan kaldırır ve <gülüyor> penguenleri incemek, incelemek üzere Antarktika'da bir gözlem evine, 6 ay, 1 yıl süreyle kalınabilecek bir gözlem evine kendini adeta tecid eder gibi oraya yollar kendini gider. Yani. Ve uzunca bir zaman geçtikten sonra yavaş yavaş hareket, diyorum. <gülüyor> <Pengüvenlerle> <gülüyor> o kadar içli gözlem... olur mu? yürüyüşü de değişir Hayır <gülüyor> şöyle, <gibi yürüyüşü> <gülüyor> O yavrulama zamanında, o yavrulama zamanında aynı yavruları bir de alıcı kuşlar var yırtıcı alıcı kuşlar yırtıcı mı değil mi bilmiyoruz i̇şte o kuş, e yırtıcı kuşlarla besleniyor şimdi Hı. aradan 6-7 hani ay geçmiş işte lojistik ihtiyaçlar şunlar bunlar gideriliyor ama hep yalnız Hı. ve konu bu hakikaten de o aşk acısını falan da unutuyor yani epey bir rehabilite Hı. oluyor ve şimdi öyle bir penguenlerle özdeşleşiyor öylesine bir şey kuruluyor ki ha, aynen öyle oluyor hakikaten <gülüyor> ve yavaş yavaş o kuşlara karşı savaş açıyor. E ama Bancınıklar, özel silahlar <gülüyor> imal ediyor, kayalara çıkıyor, paralanıyor, parçalanıyor. İnanılmaz ama yani böyle bir tam bir nasıl söyleyeyim müthiş bir misyoner faaliyeti gibi. O arada doktor hocalarından biri bunu işte şey periyodik ziyaretlerinden birine geliyor. Bakıyor bu manzara. <gülüyor> Evladım diyor sen diyor zoologsun diyor. Yani bunları ya evet. Anladık da diyor, debin senin sorduğun, hmm. bu kuşlar neyle beslenecek? Hem Onlar o kuşlar... ok doğanın parçası değil mi? Peki. Yani biz hangi küsle ünsiyet evet feda mi? edersek bunu onu korumaya çalışacağız. Hmm. Bir de penguen popülasyonu öyle bir artacak ki. Ha, bu, evet, bu o da başka de... problemlere. Birbirlerini yiyecekler. Huylarını ha, değiştireceksin. Hayır, yani. işte müdahale etmemek. Yani doğanın kendini ayarlayan, düzenleyen, kendi iç mekanizmalarıyla kendini düzenleyen, kendini arıtan... Kendini tüketime karşı ayarlayan bir doğa metafiziği değil yapmak istediğim ama buna müdahalenin ölçüsü çok önemli hocam. Şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine. Bu Fasulyenin nimetlerine gelelim. Bugün Amerika, bir Amerika Birleşik Devletleri yurttaşının kullandığı kadar tuvalet kağıdı kullanırsa dünyada herkes. Bir Amerika Birleşik Devletleri yurttaşı başına düşen çamaşır makinesi kadar Çin'de de çamaşır makinesi olursa. Veya işte Amerika Birleşik Devletleri yurttaşının kullandığı kadar kağıt kullanırsa yeryüzünde hiçbir doğal kaynak yetmeyecektir. O zaman bu ne demektir? Dünyanın ucu açıktır. Dünya doğayı tüketmeye doğru dünyanın bütün doğal tarafını tüketmeye doğru mutlaka bir ileriye doğru sıçrama halindedir. Bunu durduracak bir güç şu anda gözükmüyor. Yani çevrecilerin romantik faaliyetlerini hmm. ben önemsemekle beraber o kadar ciddiye almıyorum. Çünkü bu hiçbir şey değil yani ee, önemsenmiyor o Greenpeace'ler bilmem ne falan. Ayrıca Greenpeace'e de yönelik çok ciddi eleştirilerim var. Doğa kirletmeyelim diyorlar ama o motorlarından e, Tabii, çıkar çıkan, şeyler evet. e, gazlar denizi kirletiyorlar. Ondan sonra üstlerindeki montlar şeyle suni hmm. şeylerden bilmem ne de o ayrı. O ayrı. Yani bütün aslında 21. yüzyıl bir 200'lülük dönemi. 20. yüzyılda yani. öyle. Yani hepimiz çok çeşitli şekillerde, çok çeşitli ortamlarda, düzlemlerde çok 200'lülükler yapıyoruz. Şimdi. Ama dünyanın batmamasını istemek çok saçma değil mi? Dünya Hayır. batacaksa batar ya. Yani illa yeşili koruyacakmış. Hayır şimdi. Yani bırak yeşil kahverengiye dönüşecekse dönüşür. Yani yani Ahmet ben de böyle düşünüyorum. Ya yani ne diye şey yapıyorsun? Ben hani de böyle düşünüyorum. kuşlar öldürme. İnsan türü de, insan türü de ne hale varsa görsün. Yok olacaksa atacağım. yok olur Anladın yani. Da, insandaki bu tahripkarlık öldürme eğilimini bütün büyük dinler ne diyor? Birinci maddesi öldürmeyeceksin. Hmm. Ama esamesi okunmuyor. öldürüyor Onun gibi istediği kadar çevre hmm. duyarlılığımızı arttıralım. Yine öyle. Tüketim toplumunu hmm. ve gelişmiş ülkelerin refah düzeyini, yaşam standartlarını korunması için doğayı tahrip etmeye devam ederken bunun acısını artık gelişmiş ülkeler değil gelişmekte de olan ve az gelişmiş ülkeler Onlar, çekecek. Atıkları asıl getirip onları olacak. oraya bırak. atıkları oraya. Artı, mi? Artı artı bir şey daha var. Yani bir de çevre bilinci diye bir kavram önemli bence. Bu çok bu, önemli. Bunun kadar önemli bir şey olamaz ama ben sana istersen. Yani ben bu açıdan çevrecilerin çabalarında çok ha, erken ama çocuklukta böyle bir bilinç gelişmesine katkı oluyor? Baba bak. İşte, olay, olay nerede eleştirmek Olay, olay uşalım, uşalım. nerede başlıyor? Şimdi. Ee, nüfus artıyor özellikle üçüncü dünyada nüfus artıyor ve bu evlilikler artıyor. Evlilikler için mobilya lazım değil mi? <gülüyor> e bu mobilya için ağaç lazım. Ağacı keseceğiz. Peki ağacı nereden keseceğiz? Yağmur ormanlarından keseceğiz. Ci ciğerimizi sökeceğiz. Yağmur ormanlarından yani. kesersek ciğerimizi de söküyoruz. Tabii o doğru. doğru. Yani, Ahmet'in söylediği doğru. Yani kahverengiye doğru gidiyor dünya bunu görmemek mümkün değil. Ama bunu engellemek de mümkün değil. Ama, ama bak bir saniye. Şu anda değil. Şimdi, bak, değil. hocam bir saniye. Ben ha. bu çevrecilerden şöyle bir şey. Global etik diye bir kavramıma yol açtığı için önemsiyorum. O da şu. Yani reverzibilite, irreverzibilite ilkesini... Geriye döndürülemez. Evet. Şimdi bu şöyle bir şey. Bütün buluşlarda... Yani böyle bir küresel ölçekte kontrol bir denetim mekanizması olduğunu iddia etmiyorum ama ona doğru bir hamle olduğu da az buçuk gerçek. O da şu yani herhangi bir yeni bir buluş yeni bir icat bir biçimde sonuçları itibariyle ister insan doğasına ister canlı doğaya geriye dönüşüşümü olmayan biçimde bir talibata yol açacağı öngörülen bir icadına ruhsat verilmemesi. Şimdi Mesela kim yapacak bunu? Ilke bu. Bunu kim yapacak? İşte şimdi... Ama bak siyaset, siyaset bugün bütün dünyada Gidiyorum az veya böyle... çok Aynı, özellikler yani, taşıyor. Yani. Şimdi Amerikan nüfusunun yüzde 35'i obez. Yüzde 35'i obez. %35 Tamam. E, bu bunlar nasıl obez oldular tamam. ya? Böyle doğmadılar. Bunlar bu ne aynen, iyi Çevreyi tahrip ediyor. <gülüyor> bakın şimdi, Sen bunları yememe mi diyeceksin? Şimdi, bakın Dur, bir, bir, bir saniye. Biz bu çevre kavramıyla ilgili ama aç, etik diyor. diyecek tabii yani ha, Bir dakika mı? yani bu çevre meselesinin son 100 yılda ve son 50 yılda o kadar farklı alanlarda açılım ve bize insanoğluna katabileceği birçok şeyi sadece bu teknik problem açısından getirdiğimiz zaman çok böyle onları aşırı romantik işte. ve haksızlık, haksızlık ediyoruz. Yani en azından bütün şimdi tıp bak şöyle bir açıkça şey söyleyeyim. Medikal teknoloji dünyanın her tarafında geliştikçe sağlık daha önce de konuşmuştuk hatırlarsanız medikalize ediliyor, tıbbileştiriliyor iyileştiriliyor ve buna karşı ilk tepkiler medikal kurularsana yani ben anlamadım. Medikalize şu, etmek ne demek? Şu. Sağlık, sağlık denen olgu, sağlık ve hastalık. Hastalıklarla ilgili ve hastalıkların önleme çabalarıyla ilgili Aha. tıp var ama sağlığı tıbbiyleştirilir. Yani, evet. hayır, hayır şöyle. Sanki sağlık bir lütuf ve sağlıklı kalmak doğrusu bu koşullar altında olağanüstü Ancak bir başarı hekirlerin... <gülüyor> kontrolünde olmak koşuluyla sağlıklı kalabilirsiniz. Anladın, Şimdi anladım. E, yani tamam, hekimlerin egeman yazısı. Tamam, Dolayısıyla tamam, tüm insan da evet. bunu söylemeye çalışıyorum. Ama yani bir yöntem yani sağlık... daha var, ömür, ömür beklentimiz artıyor. Bir saniye, onun tıpla ilgisi yok. Tıpla nasıl ilgisi Ay, yok? Kirlenen bir dünyada hayır, çok hayır. yaşayacaksın ne olacak? Doğar doğmaz aşı yapmaya başlıyorlar. Hayır hocam bir dakika, bu çok abartılır. Bir tıp mensubu olarak tıbbın başarısı gibi sundukça biz evet, müşterilerimizi evet. arttırıyoruz. Ya müşterilerimizi her şeyi arttırıyoruz. medikalize etmek şu. kare koca münazebetini tıp problemi Ama olarak psikolojize etme. Yani. İşte hasta diyor ya onlara. Google evet hasta Google diyor. diyor. <gülüyor> Halbuki <gülüyor> halledilebilir yani. O <gülüyor> kendileri Sen hasta dedin ya. Bitti mi? Hayır. <gülüyor> ha, devam ediyoruz. Yani Demek istediğim şu. Ee, yani bu post endüstriyel yaşam Teknoloji ağırlıklı yaşam ve tüketim ağırlıklı yaşamın, yaşama tarzının getirdiği bir sürü uygarlık hastalıkları ile mücadele etmek için e, yeniden tıbbi teknolojinin hmm. gelişmesine, daha sofistike aletlere hmm. ve bağımlılığımız evet. giderek artıyor. artıyor. Ve bu son 50 yılda, 100 yılda en sık görülen, en çok öldüren bilmem ne rahatsızlıklar, hastalıklar sınıflandırıldı evet. ama. edildi onlar. Onlar edildi. Onlar sadece tıbbi olarak değil. Hijyen, çevre sağlığı, çevreyinin sağlıklı hale hmm. getirilmesiyle tamam. ister çalışma ortamı, ister yaşam alanı, ister Yani hava toplum. kirleri olmayacak. Gayet Sular gayet temiz tabi, olacak. Gayet tabii. Hijyen, temel hijyen. Tamam. Temel hijyen bir yaşam sanatıdır ama tıbbın bunda katkısı vardır. Hayır, bu ama da tıbbi bir konu değil. Var. Kimyanın katkısı Ekonominin yani. var, biyoloji. Tabii tabii. Yani bu kimya. Ilgilen. Dolayısıyla yani bu kirlenme, çevre ve çevrecilik çevre ile ilgili yaşadığımız doğal çevreden koptukça ruh sağlığımız, beden sağlığımız hmm. ve toplumsal ilişkilerimize yansımaları konusunda yapılan araştırmaları, çalışmaları da hesaba katmak lazım. Yani mesele sadece doğa yani doğayı do doğal haliyle korumak, bu korumak değil. değil. O değil. işin bak, bak, artık şimdi, ondan çoktan çıktı. Bak Cengiz, evet, Cengiz evet. biraz önce Ahmet söyledi o lafı. Ondan sonra fakat ağzını tıkadık çocuğun lafı. Şimdi e, adamlar kendi memleketlerinde suları tertemiz. Ha. Çevre tertemiz. Ama atıklar nerede? Ha, işte asıl sorun o. Atıklar bizde. Atıklar bizde. Atıklar bizde. Tıbbi, tıbbi atıklar bile ...bizim memlekete geliyor veya başka bir memlekete geliyor. Şimdi bir geliyor. şey, bir asıl var, bir şey, asıl bir bir şey daha var. Tamam doğayı sömürerek, insan emeğini sömürerek... ...bildiğimiz Batı uygarlığının 400-500 yılda geldiği noktayı biliyoruz. Batı ekonomisini diyelim. Ekonomisini. Ha uygarlık diyelim. Uygarlık başka Peki, bir şey. Tamam. Gelişmişlik tırnak heh, içinde heh. yani refah düzeyini. Şimdi gelişmekte olan bir ülke şöyle düşünelim. Ben kalkınma ve sanayileşme ve az buçuk yakalayabilmek için... Neye ihtiyacım var benim en önemli? havna alet edevat kadar enerji değil mi? Evet. Peki bu enerjiyi ben çevreyi hmm. kirletmeden ya da yani doğal haliyle evet, enerji yani. çok pahalı. Sanayideki atılımın girdisi olarak sermaye tamam. bu ucuz enerji, enerji kullanıyorsun. Asıl Hı. enerji. Peki bu enerjiyi ben hidroelektrik ya da mevcut koşulların dışında nükleer enerji Hı. ihtiyacı. Bu defa ne diyor? Artık bitti. Bütün dünya için değil mi? Nükleer enerjiye karşı... Bitti değil ama Fransızlar Almanlılar hala yapıyorlar. Ha, lafı oraya getireceğim. Kendi ülkelerinde santrallerini kapatır ama... Kapatmıyor. Daha da yapıyor, yenisini yapıyor. Ha, onu da bilmiyorum. Hadi diyelim ha. ki kapatıldı veya çok fazla itibar... Yani birinci dereceden enerji kaynağı gibi değil. Yani şimdi yeniden enerji şeylerini yapmak. Ama buna karşılık bu firmalara hiçbir devlet ve hükümet laf geçiremediği için dem yani şunu demeye çalışıyorum ben kardeşim gelişme ihtiyacım var. Benim de yani yaşam standartlarımı yükseltebilmek için özellikle sanayileşmede bunun enerji için ucuz ihtiyacım. girdi enerji girdisine ihtiyacım var. Ben nükleer santral açacağım. Bak şimdi burada bu senin bu, bu burada haklı mı haksız mı? Hayır şimdi? bir dakika. Şimdi haklı veya haksızın ötesinde daha beter bir şey var. Şimdi dünya sahnesine yeni giren ve devleşmek isteyenler ha. mesela Çin Dünya piyasalarını tutabilmek için ucuz enerji kullanıyor. Ben ne yapıyor? Yok. Dünyayı mahvediyor. E, buyur. Hava ki e, ama şimdi buna hakkı var mı yok mu tartışmasına Hayır. ben girmek istemiyorum doğrusu. An anladım da yani nükleer enerjiye bırak daha oraya gelemiyoruz. Çünkü har harların zaten çok büyük kömür kaynakları var. Hı. Ve üstelik kötü kalite kömür bunlar. Evet. Yakıyor yakıyor bütün tamam, dün... kimi durdurabilir bunu? Şimdi kimse durduramaz. İşte, kimse durduramaz. Son... Ama yani problemi biz işaret ediyoruz. Problemi işaret tamam, ediyoruz. Ama peki bu Kyoto protokolüne hala Amerika niye pek imza atmıyor? Çünkü Amerika da etrafı berbat ediyor. Ee, Tabii. O zaman kimseli kimseye diyecek bir laf olmuyor. Ha, yani, o zaman başa geldik mi? Yani bu bizim maruz kalacağımız bir sistem. Ha, şimdi, ha, şimdi buna bak, maruz bir olsun. toparlama yaparsak tamam. ben ekoloji ve çevreci hareketi ve çevre yönelimli felsefenin çok önemli katkıları olduğuna inanıyorum. Mutlaka. Ancak dünyada global politikalar Global evet, ölçekte evet. bir esamesi okunamayacağını en azından daha bir yüzyıl belki de. Bunu, bunu da buradaki romantizme işaret etmek başka, çevre bilinci, çevre duyarlılığı, çevre etiği, çevreden hareketle yaşam biçimimizi yeni baştan gözden geçirme gibi önemli katkıları olduğunu da imal büyük etmeyeyim. bir felaket olacak ki ondan sonra. Yani o, onun da güzel Onu da, bir bir bilemiyoruz. Onu da, bilemiyoruz. Onu da bilemiyoruz. Hayır yani şöyle de bir deyim var. Bu İvan İliç'in kullandığı bir şeydir ya, nemez... Nemesis, eski, Nemesis. eski hmm. Yunan'da üç bildiğimiz üç evet. tanrısı. Yani bu doğanın hızına geçen insan oğlu, ne karşı doğada öcünü alıyor. İşte Yalnız bu şimdi, bir sürü bunu, galip bunu, bunu, felaketler. Bunu, bile, bunu bilemeyiz. Ama bilebileceğimiz başka bir şey var. Şimdiye kadar gelmiş olan mevcut enerji sistemleriyle artık daha öteye gidemeyeceğiz. Bunu gördük. Tıkanma noktasındayız. Nasıl yani insan gücüyle belli bir yere kadar gelindi, hayvan gücüyle belli bir yere kadar gelindi, ondan sonra odun gömür kullanıldı bir yere kadar gelindi, sonra petrol vesaire. Şimdi nükleer bir enerji eşiğindeyiz. Dünya bir enerji eşiğinde. Bu enerji eşiğini aşmak ha, zorundayız. Dolayısıyla. Açmazsak o zaman. İşte şimdi suyun yanında şimdi yeni enerjiler var ya güneş enerjisi rüzgar enerjisi falan. yani ama işte onlar, bilemiyoruz tabii ne de, kadar sevgili hocam onlar büyük sanayinin gerektirdiği hmm. enerji için onlar ısıtma şey değil. lokal tabii. şeyler için yani bunlarda da yer evet. o başka evet. ama bu bu yani yine bir millet... şey gerekiyor Çünkü, şimdi hayır bu gelişmişlik düzeyinden bütün insanlık bir günde nadim olacak evet. ve vazgeçecek. Yok olamayacak böyle. Bir göre... şey mümkün değil böyle bir şey mümkün Ay, değil. Hayır ancak bir tufan olursa Nuh'un yani Tevrat'a ha, dönersek öyle bir şey yok. Ama diyor. ama şimdi burada kimseyi bulunduğu konumdan daha geri gitmeye razı edemezsin. E diyecek, hayır, kim edebilir yani? Kim edebilir? Bir merci de yani? siyasetler buna müsait değil. Biraz önce söyledik ya yani. yani hepsi acı, az evet. çok popülisttir. Doğru. Aksi takdirde gerçek siyaset efendim iktidar anlamına gelmez. Gerçek yani. siyaset popülisttir. Evet. Evet. Tabii, tabiatı gereği. E, o tabiatı gereği şimdi buradan bir gerileme olmayacak. O zaman bu çevrecilerin bu doğa romantizmini bırakıp, ay kaleta, kaleta bilmem ne, onlar da çok sevimli hayvanlar kurtarılsın ben bir şey demiyorum ama, bu romantizmi bırakarak real bir şeyler yapmaları lazım. Yani kurtarılacaklar kurtarılacakları hakkında bir şeyler yapılması lazım. Şimdi şöyle bir hoşluk var, çok açık bir şekilde, yani daha Marksist diyebileceğim bir grup siyaset anlayışıyla çevrecilik arasında, epey bir hoş ittifaklar var. Öyle epey mi? bir gelgitler var. Tabii son 30 20 30 evet. yılın bence en sevindirici, en umut verici olanı o. Yani bütün siyasal mücadeleyi sınıf mücadelesi temelinde yürütmekten vazgeçip eşcins yani şey, cinsiyet politikalarının özellikle cinsiyet ne diyelim? Cinsiyetçi politikaların kritik edilmesi, Seksist. seksistlerin çevre duyarlılıklarının artırılması gibi yani çok çeşitli toplumsal hayata Etnik dair işte, o onlar zaten, zaten en başta var. yani sadece sınıf mücadelesi emek Değil. sermaye meselesi ekseninde evet. bakıldı zaman. Marxist görüş açılımı evet yani Ama onu. şimdi burada ama önümüzde toplumun... çok büyük bir engel var. Bu engel <gülüyor> dünyadaki e, mevcut oturmuş olan müesses siyaset yapma tarzı. Ha, işte o, onu da soruyoruz. Onu nasıl değiştireceğiz işte. onu, onu sorguluyor bu, bir yandan. İşte da, bu, bu akın, siyaset yapma tarzı. Ama güzel bir yere geldik bence. Yani aslında çevrecilerin ha, öyle katkısı bu oluyor işte bence. Evet, arka plan bu. Dünyadaki siyaset yapma tarzıyla hı e, sorgulayarak, sorgulayarak eleştirerek. Siyaset, evet, yani katılımcı demokrasi deniliyor ki beni çok ilgilendiren bir laf Tabii. ama dünyanın hiçbir yerinde katılımcı demokrasi yok. 4 senede veya 5 senede o seçime oy atmaya gitmek yani biz siyaseti unsuru yapmıyor bir şey Yani mahallelerin